Haberleşme Tarihi Dumanla haberleştik, santralli telefonu bekledik, bağlanamadık, yine bekledik, kuşların ayağına kurdele bağladık, mektup yazdık, telgraf çektik, santral memurundan rica ettik, ulak gönderdik, atlılarına haber saldık, santral memuruyla kavga ettik, trenle mektup gönderdik. Sağ olsun internet ve cep telefonları gelip de bizi bu hayattan çekip kurtarana kadar haberleşmek için yapmadığımızı bırakmadık. Bugün insanoğlu yorgun ama galip, bitkin ama mağrur. Dünya küresel bir köy, biz hepimiz muhtar emmiyiz. En klişe Türk filmlerinin takvim sayfalarında oradan oraya savrulur gibiyiz. Seksenlerden bugüne telefon, telgraf, facebook, twitter derken haberleşme artık hepimizin zihninde, kalbinde, elinde, avucunda. Yürüyeceğimizin tam orta yerinde. Taş devri, orta çağ aydınlanma çağı derken nihayet iletişim çağına geldik. Çok şanslıyız. Binlerce kilometre ötede yaşayan insanların ne yediğini, ne içtiğini, neye inandığını biliyoruz artık. Kimse sır değil. Dünya küresel bir köy olmaktan bile çıktı, şu bizim eski mahallelere benzedi. Kaynaştık, sosyalleştik. Birbirimizden kız alıp kız verdik. Vizeler kalktı, ortak paralar bulundu, duvarlar yıkıldı. Artık herkes birbirinin ülkesine rahatça girip çıkıyor. İnternet dünyayı dümdüz önümüze serdi, tüm dünya bir arada yaşamaya hazırlanıyor. Biz ilk insanlar gibi değiliz çok şükür. Matematiğe hakimiz bir kere. Fiziğin kurallarını biliyoruz. Beşten üç çıkarsa kaç eder? Suyun kaldırma kuvveti nedir? Divan edebiyatının öncüleri kimdir? Bütün bu bilgilere hakimiz. Hayatı daha anlamlı yaşayabilir, daha zevkli bir hale getirebiliriz. Bütün günü avda geçirmemize, kendimizi vahşi hayvanlardan korumak için mağaralarda yatıp sivri uçlu oklar hazırlamamıza gerek yok. Bizde vakit çok. O yüzden ne yapıyoruz? Daha uzun yaşamak istiyoruz. Daha çok şey sahibi olmak istiyoruz. Hayatı öğrenmek için kitap okumaya, büyüklerle hoşbeş etmeye, gezip görmeye vaktimiz yok bizim artık. Zaten bu iletişim çağında her şey ayaklarımızın altında. Madonna bile Kabalaya mı merak sarmış? Kesin iyi bir şeydir. Hemen biz de ilgilenelim. Amerika'da yeni bir müzik akımı mı başlamış? Aynısından yapı verelim. İster küçücük mahallenizde komşularıyla arası iyi olan ağır başlı bir oğlun, ister internetin ucunda tüm dünya ile iletişim kuran bir bilgisayar kurdu, fark etmez. İletişim dünyanın en harika mucizesidir. Ama bu hız bizim bünyemize biraz fazla mı geldi ne? Savaşı kanlı canlı izlediğimiz yeni bir çağa girmiştik. Bilgisayar oyunundan bile bir adım daha öndeydik şimdi. Ya da belki de insanoğlu izlemeyi, izlenmeyi her zaman sever. Yeter ki imkanları ellersin.